İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Türlü'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet Ali Arslan. Ee, dostum, e, müzisyen, e, kopuz üstadı, e, Coşkun Karademir konuğumuz. Hoş, geldin. hoş bulduk Ahmet Ali. E, Mehsa Valtat ile e, çıkardıkları Endless Path albümü yiyen yani yurt dışında çıktı aslında. E, Nisan sonunda kalandan yayınlanıyor. Buluşma vesilemiz. Vesile gerekmiyor ama budur. E, i̇sterseniz dinleyicilerimiz için bir parçayla başlayalım sonra girelim muhabbetimize Olur Hoş geldin Hoş bulduk Öğren. Ahmet Edecik Endless Ocean ile başlayacağız Evet, Mehsa Vahdat ve Coşkun Karademir'in ortak albümü Endless Path"ten dinledik. Endless Ocean adlı şarkıyı. Ee, biraz bu dostunun e, başlangıcını şöyle küçük bir anlatayım. E, Secret Ensemble e, Kuşların Çağrısı diye bir e, albüm evet. projesinin e, zaten e, Coşkun Karademir müzikal direktörüydü. E, Secret Ensemble'a Mehsa Vahdat konuk olmuştu. E, albüm ...bayağı da beğenildi. Evet. bir ödül aldı. Ülke dışında Songs Lines, Song Lines Magazine tarafından. Top of the World albümün yani işte dünya müziği şeyinin en iyisi seçildi. Tebrikler efendim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Biraz şimdi Mehzavattat ile albüm sonrasında muhabbetiniz nasıl başladı? Nasıl bir ortaklık bu? Yeni albüm fikri kimden geldi? Biraz o dostluktan bahset istersen. Aslında her iki albümün fikri de e, birbirimizin kültürlerini olan e, muhabbetten geldi. E, ben uzun yıllardır İran müziği dinleyen, araştıran biriyim. E, tabii Secret Ensemble süreci uzun bir süreç. Seninle uzun uzun burada hatta sohbetinde yapmıştık. Hamed Ali. E, Secret Ensemble'ın e, yapılış süreci, sonraki konserler e, ve ardında Avrupa'da e, getirdiği başarılar bizim aslında doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyordu. E, ayağımız yere basarak e, hareket etmek niyetindeydik her zaman. E, tam o sürecin sonuna doğru e, işte konserler, turneler yapılırken e, Mahsa e, bir yine yolculuk sırasında ben Yunus Emre'nin sürekli e, güftelerini okurken e, buldu beni neden bu kadar Yunus Emre'yi seviyorsun diye soru sordu ben de ona e, çok böyle hani biraz batıni derin bir konu ama Hazreti Mevlana'dan bir sözle e, ona cevap verdim çünkü en iyi anlama şekli bu olacaktı çünkü Hazreti Mevlana'yı o çok seviyordu hı hı. benim gibi e, çünkü onun sözlerinden yani güftelerinden beslenen birisi ee, şöyle bir sözü vardı hangi manevi manevi menzile vardımsa anda bir Türkmen kocasının ayak izlerini görürdüm diye Yunus Emre'ye bir itaafı var. Hı hı. Ben bunu söylediğim zaman Mahsa bir, bir yarım saat falan konuşamadı. Ee, tabii çok etkilendi bu. Onların yani yakın dönemde olmasına rağmen yani hayatları birbirlerini görmemiş olmasına da rağmen e, içsel olarak bir muhabbet içerisinde olmaları Mahsa'yı çok etkiledi. Ee, Mahsa bu sözümü aldı götürdü aradan e, aylar geçti bu e, içinde taşıdığı bu sözümü e, sonra bir gün Erik'le beraber prodüktörümüz e, bana geri getirdiler ve dedi ki e, o zaman verdiğin emaneti artık hayata geçirme vakti geldi e, ve beraber e, işte Mevlana ve Yunus Emre şiirlerinden oluşan ...bir albüm yapalım... ...ne dersin diye sorduğu zaman... E, ...tabii ki... E, ...severek ve güzel bir şekilde... ...kabul ettim çünkü çok ile beraber... ...müzik yapmayı çok seviyorum... Hı hı. E, ...çok anlaşıyoruz onda... ...hal olarak... ...ama bir şartım vardı dedim ki işte... E, ...bu albümü... E, ...stüdyo ortamında kaydetmeyelim... E, ...sonra ben... ...hikayeyi biraz daha uzatmaya... ...ve zorlaştırmaya başladım... ...bana geldikten sonra... <gülüyor> Ee, yani anlatabilirim ya da bundan sonraki süreci sen soruyla mı bana yönlendireceksin? E, tabii ki zaten, zaten o tarafa gidiyoruz. Evet. E, albüm stüdyoda değil bir e, mozoleumda evet, kaydedildi. Emanuel evet. Emmanuel Vigelan mozoleum, evet. Oslo'da bir. Hı hı. E, bir kere mekanı anlatır mısın bize? E, albüme çok karakterini veren evet, bir şey tabii ki. E, şöyle oldu aslında... E, ...benim müzik hayatımda yani yaklaşık... ...şöyle söyleyeyim... ...15 yaşından beridir... Yani ...profesyonel olarak stüdyolarda çalışan birisiyim... ...birçok... ...işte kayıtlara... E, ...projelere e, emek verdik, uğraştık... ...ama... ...şu ana kadar ki yaşadığım en özel... E, ...tecrübe ve deneyim... ...diyebilirim Endless Pet için... ...özellikle kaydı için... E, ...o mekan... ...aslında bize çok fazla bir şey kattı... E, ...yüklerimizi aldı. Hı hı. Ee, ihtiyacımız olanları bize verdi. Ee, çünkü ben bu sözü... ...Eliye söylediğim zaman... ...stüdyoda kaydetmeyelim dediğim zamanki... ...niyetim buydu aslında. Ee, çünkü anlatmak istediğimiz... ...konu çok hassas bir konu... ...ve çok özel bir muhabbet. Bunu Mahnem e, Evet, Bunu mekanik bir... E, ...oda içerisinde... E, ...ve son teknolojinin son... ...nimetlerinden faydalandığımız bir ortamın içerisinde yapmak hiç gönlümden gelmedi açıkçası. Bunu o yüzden söyledim. Onlar da aynı e, güzellikle karşıladılar. Ve beni Norveç'e davet ettiler. E, Erik böyle bir mekan olduğunu söyledi. E, ben de kopuzlarımı aldım gittim. E, tabii mekanı ilk gördüğümde çok etkilendim. E, çok özel bir ambiyansı var. Biraz anlatır mısın mekanı? Mekan, e, Emonel Vigeland'ın e, kendi resim, sanat dünyasını anlatmak için e, yaptığı bir bina aslında. Evinin bahçesinde. O solu dağların tepesinde bir yer. E, Mekandeki e, resimlerin bozulmaması için e, ışıklar açılmıyor. Haftada bir ya da iki saat buna müsaade ediliyor. Onun dışında ne yaparsanız yapın e, ışıkları açamazsınız. Yani bu şu demek, koca bir bina... Taş bir bina. içinde hiçbir ışık yok. Yani yan yanayken birbirinizi dahi görmüyorsunuz ve e, bu binanın içerisindeki uzayan bir efekt var. E, yaklaşık 16-18 saniye kadar giden ve büyüyen bir ambiyans. E, konuşurken dahi bu sesin yani benden mi geliyor yoksa bu gökten mi geliyor diye tereddütte kaldığınız bir yapı. Burada müzik yapmak ilk e, günlerde beni çok e, endişelendirdi. Çünkü teknik olarak ...hani buradan nasıl bir kayıt alacağızı... ...ben çok... E, ...hem sonuçta o için içinden gelen biri olduğum hı -hı, için... Hı -hı. E, ...bu sorular... E, ...çok sordum bu soruları... E, ...ama tabii... ...işlerini çok iyi biliyorlar... E, ...o yüzden bu tedirginliklerim... ...çok rahat bir şekilde çözüldü... ...sonra işte kayıt sürecine hazırlandık... Hı -hı. ...güfteler, besteler... ...düzenlemeler... ...onları, onları soracağım... Ee, ...asıl şeyden... E... Yani bu mekandan biraz daha bahsetmek istiyorum. Yani Zevkle. <gülüyor> mutlaka bir verdiği ilhamı anlatıyorsun zaten. Şöyle evet. yani verdiği yani o, o kısma gelecek olursak e, bence albümün tamamı o ilham. ilham. E, çünkü şöyle tabii biz yani her ne kadar o mekanı görmüş olsak da önceden ben orayı e, denemiş olsam da işte kopuzlarımı götürüp orada nasıl bir yani bu müzik... Ee, müziği orada nasıl çıkaracağımı el bir tecrübem yok sonuçta. İlk defa kayıt yapacağım orada. Ee, sonuçta bir de tek değilim, perküsyon var, yaylı tambur var, Hı, ney var? var. Bu enstrümanlar buluşunca yani ya da benim yaptığım düzenleme e, o mekanda nasıl bir dönüşe e, sebep olacak. Bunları açıkçası görmeden bilemedik. E, ben çalışmalarımı yaptım, düzenlemelerimi yaptım. Gittik, ee, hadi bakalım. Evet, <gülüyor> e, gittik böyle e, heyecanla her zamanki gibi. E, Mezkanlara içeri girdik, çok güzel sistemler hazırlanmış. E, oturduk, <gülüyor> İşte kimse kimseyi görmüyor. Koca bir devrandan bir ses geliyor ama herkes işte çalıyor. E, neyse notaları da göremiyorduk ama e, görmeye çalışarak bir çalıştık. Kayıtlar yapmaya başladık. Sonra bir şey oldu ben kayıtları dinlemeye başladım ve yaptığımız düzenlemelerin müzikal hani e, tırnak içerisinde ustalıklarımızı göstermeye çalıştığımız e, egosal <gülüyor> durumların hmm. e, hepsinin göze battığını ve gönlüne de battığını fark ettim. E, mekan bunu çok ayan beyan böyle yüzümüze gözümüze vurdu. <gülüyor> Açmasızdı yani. E, sonra aldım herkesin notasını önünden yırttım. Ee, dedim ki bunları bence hiç gerek yok. E, Aklınıza ne kalan varsa bunu yapalım e, ve böyle girdik Kayda ve böyle çıktık. E, karanlıkta müzik kaydetmek Ahmet Ali bence çok başka bir tecrübe. E, mahsa çok büyülü bir ses yani zaten yani normalde şurada okuduğu zaman bile sizi alıp yani e, götürdüğü seyahatleri <gülüyor> tahmin edemezsin. ...ben buna defalarca şahit olduğum için biliyorum. Çok fazla yani gezdirdi ...beni olduğum yerde. Hı hı. Konserlerde falan da dahil. Orada bambaşka bir şey çıktı. yani Ve o usta mühsiyenlerin... ...de içinden çok başka bir hal çıktı. Birbirimizden bu kadar etkilendiğimiz bir zaman hatırlamıyorum. Yani Şöyle söyleyeyim. Konuşmadan anlatabildik. Çok az... Kelimelerle, sözlerle, harflerle e, bir müzik yaratmaya çalıştık. E, bunun yeterli olduğunu bize söyledi bu yapmak istediğimiz için. Mekan bize bir öğüt verdi aslında. Biz de bu öğütü aldık. Başımızın üstüne koyduk ve öyle kaydettik. Coşkun Karademiz ile birlikteyiz. E, Mehsa Vahdat ile yaptıkları ortak albüm Endless Path'ten bahsediyoruz. E, Endless Ocean diye bir parça dinledik girerken... E, Müziği Mersa'ya ait evet. olan e, Güftesi Mevlana'nın olan. Bir parça da ben seçeyim istersen. Olur. E, göçtük Ervan dinleyelim. Yunus Emre zaten aşina olduğumuz evet. e, anonim bir parça. E, ikisi de Coşkun Karademir düzenlemesi bunların. E, göçtük Ervan Zekir etsin <Gülüyor> Mehse ve Coşkun Karademir'in Endless Path albümünden dinliyoruz. Ee, Göçlü Kervan dinledik. O kadar da düzenlemede e, Coşkun Karademir. Bir Yunus Emre ilahisi. E, Coşkun Bey bizimle. <gülüyor> e, şimdi senden bahsediktik e, Mehse'den. Bahsettik. Ee, aslında bu albümü özel yapan tabii ki e, yanınızdaki Evet eşlikçiler özel özel yaylı tam burada. ya yani özel özel kayıtlarda o kadar nadir dinleyebiliyoruz ki aslında bu şey gibi oldu. Bence bu dünyaya bir e, miras oldu Özer abi adına. Aynen bir de ee... hani çok klasik bir üstuttada da çalmamış. Hani zaman zaman öyle, zaman zaman böyle hiç hiç öyle kayıtta çok da göstermiyor. Belki bilmiyorumdur, bilmiyorum ama. Ee, konuşayım mı? Tamam <gülüyor> diyeyim şimdi özel özel yaylı tam burada Ömer Aslan perküsyonda Mehdi Teomori de e, Ney İranlı Evet Özel ee, özelden başlayabilirsin Evet Yani Özel abi başlı başına bence e, uzun uzun konuşulması gereken bir konu e, Keza Ömer de öyle Özel abi yani özer, özel özel ben yani, 15-16 yıldır tanıdığım hani hem tambur hocam olarak gördüğüm, hem de ağabeyim olarak bildiğim e, biri. Hani kişisel yakınlığımızı ve muhabbetimizin dışında konuşuyorum. Özel abi bence ara Türkiye'nin en büyük tambur sanatçısıdır. E, yani son 15-20 yılda yetiştirdiği tambur öğrencileri, yani klasik Türk müziği üzerine konuşacak olursak e, çok güzel yerlere geldiler. Birçok öğrenciyi yetişirdi. Birçok sanatkarın ee, ekmek tutmasına sebep oldu. Özel abi çok büyük bir e, sanatkar bu memleket için çok önemli biri bence. Bunun dışında e, çok özel bir adam. Çok özel bir için ve çünkü çok özel bir kalbi var. Ee, bilenler bilir, yakın olanlar bilir. Yakın olmayanlar da çaldığından bilir. Bence lan, bence edinler. bence e, yani siyreti hem suretinde hem de enstrümanındaki tellerden nakşe oluyor insana. Ben buna, buna inanıyorum. Ee, öyle olmayı da... E, öyle olmayı, çalışmayı da ben Özür Ağabey'den öğrendim açıkçası. Ee, çünkü güzel kalmaya çalışarak güzel müzik e, çıkaran bir adam. Ee, çok fazla tabii albüm kayıtlarına e, gitmiyor. Ee, çok sevmiyor. Ee, çok... E, çok önde duran böyle göz önünde görünen biri de değil. Ee, ama işte bizim bu kişisel muhabbetimiz sen biliyorsun işte seslerin cemi projesinde biz Özer abiyle bağlama ve tambur rasteli yapıyoruz. Uzun zamandır çalıyoruz. Ee, ben neredeyse birçok projemde Özer özel özele yani yer vermeye çalışıyorum. Seve seve yani tabii tabii ki. Özer abi de kırmıyor. Ee, ne anlatmaya çalışıyorsam Ben o çağırdım projede Onun rengine bürünüyor Onun boyasına boyanıyor ve Öyle bir icra bırakıyor Endless Bed'deki icrası da böyle bir şeydi ee, Şey dedim Sadece girerken e, Türkiye'deki yaptığımız müziği Unut abi e, Buraya öyle bir şey bırak ki e, Hem bizim için hem de e, yani Bizim dışımızdaki insanlar için Yaylı tambur nedir ee, ...insanlar bunu duymuş olsun. Ee, işte yani çaldı. Yani çok söze gerek yok. Özer abi, şey Özer abi çok. E, yani dediğim gibi, yani e, söze kelame dökmeye kalksak, hangi tarafını alırsak kalalım günler sürer bence. Öyle kıymetli biri. E, ama işte Endless Pet'te... bence yeterli e, konuşmayı yapmış kendisi yani. E, peki. Nasıl hazırlandınız? Ne kadar önceden konuşuldu albümün? Ne kadar orada çıktı? Ee, hem e, Özel Hoca hakkında söylüyorum evet. hem de genel grup olarak. Evet. Ee, şimdi şöyle e, Mehdi dışında çünkü Mehdi ile ilk kez bir araya geldik. Hı hı. Zaten albümde iki ya da üç eserde yanlış hatırlamıyorsam konuk olarak katıldı. Hı hı. Ee, hani Ekibin ağırlıklı e, şeması Mahsa ben Özel Özel ve Ömer Arslan. Ömer Arslan'a da bir ufak bir parantez açayım. Türkiye'de etnik perküsyon... ...kompozisyonu... ...kayıt endüstrisinde... ...bunun öncülerinden biridir. Yani çok büyük bir müzisyen kesinlikle. Vazgeçemediğim iki üç isimden biri... ...sen biliyorsun yine. <gülüyor> <gülüyor> çok şey bildiğin için... Olsun, olsun sana bunları fazladan anlatmış oluyorum. Ama. Yok canım. Ee, şimdi onlarla sürekli tabii... ...yani Türkiye'de beraber müzik yaptığımız için... ...hem stüdyolarda hem konserlerde... ...bizim... E, i̇rtibatımız e, Kalibrasyonumuz çok fazla aktif hı hı. E, Bu tabi bizim böyle aynı anda Bir şeye hızlı konsantre olmamıza sebep oluyor Bu bir artı tabi müzisyen için ama e, Ben Endless petik Müzikal olarak kurguladığım zaman e, Aşkası Hiç yapmadığımız bir şeyleri yapalım hiç Birbirimizden istemediğimiz şeyleri çalalım Diye yola çıktım e, Ve bunu ilk kez yapacağımız için aslında Bunun da öncesi çalışması olmadı yani ben bir fikir aslında e, koymaya çalıştım akılların oların. E, bir düşümü anlattım. Niye bu albümü burada kaydediyoruz? Niye bu albüm bullardan oluşuyor? Niye orası? Niye öyle bir mekan? Niye karanlık? E, aslında fikir üzerine biz bir müzik ürettik, bir hal üzerine. Yani zaten bunları söylediğim zaman onlar çok rahat bir şekilde beni anlayabilen insanlar. Az önceki bahsettiğim sebeplerden dolayı. Evet, ama onun dışında teknik olarak hani notasyon, düzenleme falan onları ben yani işte yaklaşık Mahsa'dan gelen güftelere, işte Mahsa'nın e, bestelerini aldım. E, düzenlediklerim işte e, içerisinde. E, biraz repertuardan bahseder misin aslında? Tabii. E, yani zaten güfteler Güfteler belli. Mahsa eee Azdı Mevlana'nın güftelerinden okudu. Ben Yunus Emre'nin eee güftelerinden okudum. Mahsa'nın okuduğu yani e, güftelerin müzikleri tamamen masaya ait düzenlemeleri bana ait e, benim okuduğum Yunus Emre güftelerinde ise e, beste olarak anonim olanlar var e, bir tanesi bana ait bir tanesi Çimen e, Yalçın isimde bir e, bir arkadaşıma ait o da çok kıymetli bir müzican e, bir tane Üstad Erkan Ura ait Bendeki skalada böyle. Hı hı. Zaten hani dört ya da beş tane okudum. Ama ee, bir tanesinin özel bir durumu var. İçlerinden evet. Bizi. İçlerinden bir tanesinin yani Ömer Arslan'la beraber e, odada yalnız kaldığımız bir andı. E, gel dosta gidelim gönül. Aslında ben onu farklı bir düzenleme içerisinde e, hazırlamıştım. E, yine dediğim gibi mekan hayır bu olmaz dedi. <gülüyor> Sonra ben Ömer'e döndüm. Tabii birbirimizi görmüyoruz. Mekanın ta ucunda oturuyor. Döndün ama. Yani bu, bu anlar çok keyifli. Yani kafamı çeviriyorum, tamam mı? Yani hiç dönmesem de bir fark yok. Ee, Ömer diyorum. O da işte gidiyor ses. O da bana işte 20 saniye sonra cevap veriyor. Böyle bir diyalogumuz oldu. Sadece şu kadar söyledim. Ee, benden duyduğuna takıl. Ne geliyorsa yapalım dedim. O da oradan tamam dostum diye bağırdı. <gülüyor> Sesinin yankısı bittiği anda ben kayda girdim. Ee, ve bu eser böyle çıktı. Ee, hani şey eskilerin zuhurat diye bir e, tabiri var ya o anlık doğan e, şeye. Bu, bu eser öyle oldu. Ee, ben kaydı yaptık çıktık odadan herkesin böyle ayakta kahkalar attığını e, gördüm. Çünkü biz ne yaptığımızdan haberimiz yoktu. ...sarıldılar bize, işte Erik ya da Tom Meister, işte benim menajerim Reyhan. Hepsi böyle bir şok içerisinde, çünkü bizim o anda yaptığımıza şahit oldular. Nasıl bir şey çıkardığımıza da şahit oldular. Biz dinleyince biz de çok keyif aldık. Yani birçok enteresan deneyimin buluştuğu bir CD oldu Endless Bad'da. CD'ye şöyle bakınca çok fazla anım var içerisinde. Evet kulağa çok keyifli geliyor evet, zaten. Kaydetme tecrübesi de. Bir sen söylemişsin bir mehza söylemiş. Böyle dizmişsiniz evet. e, albümü. Şimdi genel bir değerlendirme yapmak tabii imkansız veya çok uzun sürer. Ama yine bu albüm üzerinde sormak istiyorum. E, bu hani iki kültürün müziklerine yaklaşımınız farklı oldu mu? Yani tabii Mehsan'ın yaptıklarının biraz daha e, İran müziğinden kökünü alarak yaptığını varsayıyorum tabii ki. E, senin söylediklerin özelinde... ...yani daha bu toprakların e, ezgileri var. Beste de olsa, anonim de olsa. Bunlara e, farklı yaklaştınız mı kaydederken? Şöyle, Ahmet Ali. E, sanırım doğru anladım. E, bunlar klasik eserler aslında. Hı. Klasik yani... yani... İşte bulunduğu, var olduğu, var edildiği ülkenin geleneksel müzik dokusuna ait unsurlar ama Siz bunları farklı bir mantalitede değerlendirmeye çalıştınız mı? Aslında bakarsan Mahsa da İran'da çok geleneksel Yani İran'da yaşamıyor zaten kendisi hı hı hı. Ama hani İran'ın geleneksel müziğine baktığımız zaman Mahsa tam orada durmuyor aslında zaten hı hı. Mahsa biraz daha modern bir icracı ...güfte yapısını... ...makam yapısını İran'dan... ...İran müziğinden alıyor ama... ...Mahsa daha modern bir okuyucu hı hı, olarak kalıyor. Ee, şimdi bunu bildiğim için... E, ...bu beni biraz daha rahatlattı. Çünkü çok geleneksel bir... E, ...formda gitmedi albüm... ...zaten hı hı, sound'u evet. duyulduğu üzere. E, bunun hem sebebi... ...Mahsa'nın... E, ...okuma yani solistik... ...yeteneğinin çok üst düzey olması. Hı hı. Hem işte yani... Birbirimizi çok iyi bilmemiz. Ben Mahsa'nın neleri daha severek okuyacağını neleri daha hoşlanarak hissedeceğini bildiğim için çünkü öncesinde çok büyük bir tecrübemiz var. <gülüyor> Geçen yıllar ve Eskırt Ensemble gibi bir proje oldu. Ee, ve tabi dostlukla ilerledikçe e, bunlar gelişti. Aslında bunların hiçbiri birbirinden bağımsız şeyler değil. Sen müziği sorarken ben niye buraya dönüyorum mı yani söyleyecek olursak sebebi bu. Yani müziği anlatacağım ama mü, yani o öyle bir hale dönüşmesinin sebebi yine bizim dostluğumuz hı hı, muhabbetimiz hı. hani e, tanıdıkça bildikçe içeriye girdikçe e, gördüğün alan bildiğin alan artıyor ve hani çok daha minik dokunuşlara çok daha büyük hissiyatlar bırakabiliyorsun beraber müzik yaptığın adamın kalbinde e, o yüzden zaten hem mekan da buna çok <gülüyor> e, çok klasik bir şey yapmaması izin vermedi e, zaten yaylı tambur tercihimiz de ee, İran neyi tercihimizdi Farklı bir doku çıkması de özellikle Hı -hı. çünkü yani yaylı Enstrüman e, İstediğimiz zaman ben Rekles kemançı da götürebilirdim bir cello da Götürebilirdim e, Kemança da götürebilirdik ama e, Yaylı tambur ve özel özel Faktörünün özel bir şeyler Çıkaracağından çok emindim e, Ömer'in O mekandaki Perküsyon anlayışı Çok sade ama çok efektif ...bir icrasının olacağını... ...zaten bunları konuşarak, kurgulayarak gittik. Hı hı hı. Ee, orada çıkacağından emindim. O yüzden biraz böyle hani... ...tabiri caizse böyle world music... E, ...yani segmentine... Hı hı. ...kayan bir sound oldu. Zaten isteğimiz de böyle bir şey olmasıydı. Yani temennimiz daha doğrusu böyle bir şeydi. Ee, biz birçok şey isteyip gittik. Mekan sadece buna izin verdi. Hı hı hı. Yani işin öz, aslında istediğimiz böyle bir şeydi tam olarak. Eee... Yani aslında ortak bir yaklaşımla... Evet, evet. ...bütün evet, evet. Kesinlikle öyle oldu. Hiçbir tarafında şeyimiz yok. Hani acabamız ya da keşke Hı -hı. diye bir soru işaretimiz yok. Tam tersi hani keşke bütün projelerimizi bu hali yakalasak diye... Hı -hı. ...ben sormaya başladım bu CD çıktıktan sonra. Gel bir parça daha dinleyelim. <gülüyor> Olur. Sonra devam edelim muhabbetimize. Sen seçmek ister misin? Mahsa'yı dinleyelim. Tamam. The Revolt of Love dinleyelim. Ich da hier steh'n. Bide mau đi gi Of Love dinledik. Mehsa Vahdat ve Coşkun Karademir'in Endless Path albümünü dinliyoruz. E, 2017 Kasım'da e, yurt dışında çıktı. Kirkeli Kulturwerkstead. E, Nisan sonunda da e, kalan müzik Türkiye etiketiyle Türkiye'de yayınlanıyor. Evet. E, albümün kopuzu, vokali ve e, aranjelerin çoğunun Hepsi. e, hepsinin e, aranjörü Coşkun <gülüyor> Karademir bizlerle ee, şimdi zaten şeyi konuştuk, ee, burada yani Türkiye'de yaptığınız bir müziği yapmaya gitmediniz aslında evet. oraya. Ee, farklı bir dinleyiciye hitap etmek için gittiniz aslında. Ee, Bu ne sizi etkiliyor e, albüm sürecini? Yani hem müzisyen olarak hem şarkıcı olarak hem de müzik yönetmeni olarak... ...cevaplandırmanız... ...şey sorusu sordum... ...makale sorusu gibi sordum ama... Yani ben bu soruyu dinlerken... <gülüyor> e, ...neresinden tutayım diye <gülüyor> düşündüm Ahmet Ali... ...çok uzun... ...gerçekten hani sen de takdir edersin ki... E, ...tabii ki uzun... ...aslında soru da uzun bir soru... E, ...içeriği uzun... ...cevabı da aynı şekilde... ...tabii... E, ...bizi bilmeyen... E, ...müziğimize uzak... ...insanlara nasıl anlatacağız... ...müziğimizi... ...bu benim uzun zamandır... Ee, ...tabiri caizse kafa patlattığım bir konu. Hı hı. Ee, şöyle, öncelikle... E, ...onları... ...yani gitmek istediğimiz yerin... ...anlatmak istediğimiz kültürlere biraz temas etmemiz lazım. Ben mesela ayran müziği e, üzerine çalışmalar yaptığım zaman... ...bu topraktan çok bağımsız... E, ...gayrı durarak e, bunu gerçekleştiremezdim. E, oralara gidip o insanlarla tanıştık O insanlarla yemek yedik Gezdik, e, arkadaş olduk, dost olduk e, Zevklerini Siyatlarını Anlamaya çalıştık e, Ardından yaptığımız birliktelikler e, Doğru yerlere ulaştı Aynı şekilde Avrupa'da da böyle e, Yani ben biliyorsun Dünyanın birçok yerinde yabancı işte sanatçılarla Özellikle zaten bunu yapmaya çalışan biriyim hı hı. E, Çünkü ee, i̇nsanlar e, Sizin müziğinizin içerisinde e, Kendilerine ait e, Duygular e, Bulabiliyorlar ve Siz bunu keşfettiniz ve buna şahit Olduğunuz zaman çok büyük bir hazla e, Tanıklık etmiş oluyorsunuz Ben açıkçası bu e, Hazı yaşadığım andan itibaren Bu yol için uğraşıyorum yani Bu yolda Serverim devam ediyor e, Tabi şey çok daha e, zor bir e, durum bu e, Çünkü makamsal olarak bir kere alışık oldukları meledler olarak müzik e, dağarcıkları ve kültürleri olarak farklıyız, ağığaz e, çok e, sıcak temasımız ve yakın ilişkimiz yok bu anlamda e, Ama dediğim gibi zaten yeryüzünde yani e, insanı insana bağlayan bence en önemli unsur, unsur. müzik e, insanlar konuşmadan da, ee, aynı şey dinleyip ağlayabiliyorlar ya da gülebiliyorlar. Ee, zaten müziğin var olan bu gücü aslında bizim için yani bizim işimizi kolaylaştıran bir şey. Ee, Bunu azıcık emek harc ettiğimiz zaman biraz müziğimizi ya da kendi gelişimimizi de bu yönde e, devam ettirdiğimiz zaman e, bu güce yaslanıp güzel üretimler, güzel buluşmalar yapabiliyorsunuz. Açıkçası bir de şöyle bir durum var. Sadece yani kültürleri tanıyarak, tanımaya çalışarak, müziklerini dinlemeye çalışarak ortak bir şeyler yaratamazsınız. Bir de size benzeyen insanları yani hissiyat olarak aynı ifadeleri, hali taşıdığınız, aynı kendi müziklerine de bunu yansıtmış sanatçıları bulmanız gerekir. Mahsa benim için böyle bir partnerdi. Bir örnek daha vereceğim. Thord Gustavsen yani caz dünyasında dünyada bilmeyen yoktur. Ee, yakın zamanda yani yaklaşık bir bir buçuk yıllık bir zaman diliminde Tortla tanıştım. Yani Birçok piyaniste belki buluşmalarım oldu ama Tort Gustavsen ile olan buluşmamız mesela e, Tort da ben gibi dedim. Hani bana Hı. bunu dedirtti. E, caz, caz dünyasına o kadar hakim biri değilim. O da benim kadar bu benim Tabii olduğum ki. dünyaya hakim biri değil. Ama ilk defa tanıştığımız anda kopuz ve piyano... Bir araya geldi ve çaldı. ve Üç saat boyunca kopamadık birbirimizden. E, tam olarak aradığım bu benim. Tam olarak gittiğim yol bu. E, çünkü bu buluşma olduğu zaman... ...bundan herkes bir şekilde etkileniyor dünyada. E, biz bunun... E, ...bu maceraya gidiyoruz yani. Benim derdim bu. <gülüyor> ya enteresan. Şimdi... E, ...yani burada... ...kendiniz müzik yaptığınızda... E, ...icra ettiğin şekilde icra edemiyorsunuz tabii ki onu. O bir yandan bakıldığında... ...bir taviz gibi görülebilir. Ama başka bir yandan da... ...zaten insanın insanı sevmesinde... ...anlaşmasında, konuşmasında... ...böyle şeyler var zaten. Evet. Yani... Ee, e, ...vermeden alamıyorsun dostum. böyle. De bir, de. Hayat böyle bir şey. Aynen öyle. Ay sonundaki konserden bahset bize evet. biraz. Thor senle ve... skrup Korosu'yla işte bu bahsettiğim şey bu konuştuğumuz bu güzel e, konu üzerine bir serüvenin sonucu 30 Nisan'daki konser Cemal İştire'de olacak. Hı hı. Sukruk e, korosunu ya, bilirsin. E, ...işte akapella ve çok sesli koro yani dünyasında çok meşhur bilinen muhteşem bir muhteşem var, var. Evet, evet. kesinlikle. Eee Tort e, Gustavsen hem işte bu dahi yani piyanosuyla ve aranjeleriyle olacak. Mahsa yine olacak, ben olacağım. Ee, bu ana ekip dışında. Bayağı bir şöylen bekliyor bize. Evet evet, <gülüyor> yani ekip e, bu ekip <gülüyor> konserhanede muhtemelen 48 kişi olacağız. <gülüyor> e, açıkçası beni çok heyecanlandıran bir e, konser olacak. Tortla ilk kez aynı sahnede olacağım, Sukrukla ilk kez aynı sahnede olacağım. Yine e, müzisyen eşlik olarak özel özel olacak yerli tam burada Yasun ne neyde olacak? Ali Rahimi ve Ömer Arslan da perküsyon da olacak. Ee, konserin minik bir şekilde içeriğine de değinmemi e istersen. Lütfen. E Koro için e benim okuyacağım üç eser düzenlendi. İsimlerini beni söylemeyeyim. E <gülüyor> Sürpriz kalsın. <gülüyor> Sürpriz kalsın konsere gelin. <gülüyor> e i̇ki tane de e tortla beraber improvize bir Fikirlerimiz var onları. Çünkü e, bu güzel sürpriz de senin e, programında olsun. TORT'la muhtemelen 2019'da bir albüm kaydı yapacağız. Oh. Evet. E, oraya bir hazırlık olsun diye kendimizi yola e, attığımız bir iki eser olacak. E, ayrıca da onun için heyecanlıyım. E, Mahsa ile zaten yani e, Mahsa ile bir şey yapmak üzere artık bir şey konuşma fazla geliyor bana. Her e, zaman... Beraber müzik yapmayı sevdiğim birisi, yani iyi ki hayatımda oldu, Tanıdığım bir dostum oldu. Aynı şekilde kardeşim Arjan Vahdet de öyle. E, bu dostluk ilişkileri, akabindeki sanatsal ilişkiler, e, işte böyle güzel projeleri buluşturmaya sebep oluyor. Valla işte bizim hayatımızda böyle gidiyor Ahmet Ali biliyorsun. E, ben, ben ben ben yol gitmeyi seviyorum. E, i̇nsan tanımayı keşfetmeyi seviyorum. E, bunları yaptığım işle buluşturmaya çalıştım. Ee, ne mutlu bize biz de performan oluyoruz. Evet hey, hevalla. Umarım böyle de gider. Ee, başka bir kayıt projesi daha var galiba. Ondan da küçük e, bahsetmek istersem. Evet e, kendi adımı taşıyan bir quartet, coşkun Karademir bir quartet diye ee, bir proje hazırladım. Ee, onda da Mur Murat Sünge, de olacak. Emre Sınanmış Duduk, Ömer Arslan. Çok özel bir bu sefer. Ömer burada e, etnik ve caz Davulunu buluşturduğu bir Oo. setup olacak hı hı. Kesinlikle öyle bir O tepkiyi ilk görünce ben de verdim ee, Çok yani e, Özel bir repertuarı var ee, Onun kayıtlarına başladık şimdi ee, 2018'de e, Vomex'e e, Kanal Adalarını götüreceğim bir proje olacak Ayrıca onun için de heyecanlıyım e, Çünkü e, hem içerisinde Geleneksel hem modern e, Bazen caz, caz mantığının Yürüdüğü eserler var. Bazen geleneksel e, böyle seyreden bir e, bir quartet. Çünkü buna müsait bir ekip. Şimdi onun e, işte kayıtlarıyla uğraşıyorum. Yani devam. <gülüyor> ne mutlu. E, Coşkun ile birlikteyiz. E, Mehsa ile ortak yaptıkları albüm Endless Path hakkında muhabbet ettik. E, gelecek planları hakkında muhabbet ettik. Nisan sonu heyecanlı olacak. Hem bu albümün Türkiye'deki çıkışını bekliyoruz. Endless Path. İngilizce ismiyle çıkıyordu mu bu arada? Evet evet. Tamam. Kalan müzik etiketiyle. Sadece kapak değişti. Hı -hı. Onun dışında içeriği aynı. Ee, 30 Nisan'da Cemal Eştire'ye de bizi Thor Gustav Sen'li kuruk korulu, evet. pardon ee, Mehse tatlı Coşun Karademirli bir konser bekliyor. Ee, hem bunların hepsi için hem de geldiğin misafir olduğun için çok teşekkür ederiz. Ahmet Ali ben ee, çok mutlu oldum Seninle muhabbet etmekten keyif alan biriyim Seni çok seven biriyim ee, Kişisel olarak da Dostum olarak da Biz de ee, Müziğini de e, Severek dinlediğim bir dostumsun ee, Bu muhabbeti e, Kalıcı hale getirdik ee, Güzel bir sohbet oldu benim için de Beni davet ettiğin için asıl ben teşekkür ederim Mükemmel Umarım ederim. E, Bu güzel sorularına e, Cevap vermeyi başarmışım Evelallah <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar.